Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamden kesiren, tayyiden, mübareken fih Ala kulli hâlin ve fi kullehî Hamden kemâyen bâzî lil-celâli vezihî vel-azîr-i li sultâni Mahmeduhu bi-cemî-i mehamidih Ve salâtü ala selâmü alâ seyyidil-evvelîn vel-âhirîn Tâcu rûûsuna ve kuvveti uygunina Muhammedin bin-ül-Mustafâ Ve âlihi ve sahfihi ve nem tabi'ahu bi-ihsânin ilâhiyen-ül-cevâ ama, aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah Zalâh Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Vakfımız iki cihan saadetine cünyenizi nail ve sahip ve mazhar, mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Böyle evliya Allah'ın hayatları ile ilgili bir kitabı. Tabakat-ı Sofiye isimli Ebu Abdirrahman Eskilemi'nin meşhur ama küçüğe çevrilmemiş olan eserini okumaya devam ediyorduk. 60 sayfayı bitirdik elhamdülillah. Şimdi 7. tercümeyi hale geldik. Birinci tabakanın bitmesine 3 tercümeyi hal validen için Onlar kişiden 10 on tabakalı bir eser bu. Bu şahısların hayatlarını ve mübarek sözlerini, menasebini okumadan önce başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu fakine hediye olsun diye bir. Şera onun mübarek alemin ashabının, etbaının, ahbabının Ejim ve Saadat ve Meşahit Yurku Aliye'mizin Ebubek ve Sıddık ve Ali Murtaza Efendimizler bize kadar suruk Aliyemiz aliyyemiz sülsülelerinden güceran eylemiş olan tarikat büyüklerimizin, istifadatımızın, meşahidimizin ve onların halidelerinin ve tarikat kardeşlerimizin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri eden ve bu beldenizin medal ifrarı olan Enbiyanın ve sahabe-i kiramın ve bilhassa civarında bulunduğumuz Nizmandar-ı Peygamberi Ebu Elyûd El Ensari Hazretlerinin vs. Sahabe-i Kiram'ın, Evliyaullah'ın şu içinde toplanıp bu dersi okuduğumuz tekkenin banisi Selami Mustafa Efendi'nin ve Halifelerinin bu civarda tekkesi bulunan Şeyh Murad Hazretlerinin ve Halifelerinin Haydar Baba Hazretlerinin ve Halifelerinin ve diğer e, mübarek, salih kimselerin ruhlarına hediyesi diye ve uzaktan yakından buraya bu hadisi, bu sözleri, bu menâfedi dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin dedelerinin, ninelerinin, babalarının, analarının, kardeşlerinin, akrabalarının, dostlarının, arkadaşlarının hatta evlatlarının, zürriyetlerinin Ruhlarına hediye olsun diye. Şünnesinin tabirleri kümmür olsun, ruhları şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesurur olsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yüksek olsun diye. Rabbimiz tabirlerini cennet bahçesi eylesin diye. Biz yaşayan müminler de yanılmayalım, şaşırmayalım, doğru yoldan asla ayrılmayalım. Bir göz açıncaya kadar bile kafin almayalım. Ömrümüzü zaflete geçirmeyelim. rızamızın rızayı bari'nin yolunda Allah'ın rahmetine ermemize sebep olacak şekilde sırat-ı müsteffin üzere, ârithane, müttepiyane yaşayalım. Rabbimiz'in huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüce anlaşık kullar olarak varalım. Rabbimiz bizi lüksüyle karşılasın. Firdevs-i alasına dahil eylesin. habibi edibine ebedine konçu Cemalini müşahere müsaade zeytin ol, şerefine nail eylesin diye bir Fatiha üç ihlaçları okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. Şekir Kumil Belhî Şekirküm El Belhî. Eminhum Şekir Nur İbrahimen. Ebu Ali Yenil Ezbiy. Min ehli Belh. Hasenü Cerri tevekkül ve fi. Yani bu birinci tabakadan olan Evliyaullah ve Sadat-ı Soğukuyen'in dibesi de Şakıyk isimli babasının ismi de İbrahim olan Şakıyk'iz mi? İbrahim. İbrahim oğlu Şakıyk. Bu K harfleri kaptır yani Şakıyk. Hünyesi Ebu Ali ve nispesi El-Tabilesi'ne. El Ezdi, yani Arapların El kabilesinden Ebu Ali Cumhuri, Şakir Cumhuri, İbrahim El Ezdi. Bu Min Ezdi'kaz Orasalın bel ahalisinden idi Şakir hazretleri Tabi Arap kabilesinden olup da orada ne işi var? İslam gitmişler. Orası hep şeylerle dolu. Oraya kese giden mücadelelerle, katillerle dolu. Onlar özel şehirler kurmuşlar, yerleşmişler, İslam'ı camiler kurmuşlar, etrafına mahalleler kurmuşlar, İslam'ı yaşamışlar, öğretmişler, talim etmişler, evlat bırakmışlar, cübriyet bırakmışlar, oralarda yayılmışlar, demişmişler çoğalmışlar, sahih, şecereli, şecereleri sağlam, efendim, vesikaları sağlam, ecdatları arap ama oralara yerleşmiş kimseler, şakil de onlardan biri. Haçer önce bir tevekkül, tevekkül, tevekkül yolda güzel giriş mi Ve Haçer'in kelamı iyiydi. Tevekkül konusunda güzel sözler de söylemiş. Bir tevekkül vasfıyla tanınmış bir sofî bir arı. Tevekkül neydi? Allahu Teala Hazretlerine dayanmak, güvenmek, onu kendisine vekil edilmek, efendim böylece üsterik olmak. Allah kendisine tevekkül etmeyi, biz kullarına Kur'an ı Kerim'de çok ayet kelimelerde emrediyor. Tevekkül ediyor Mümin Allah. Allah'a tevekkül ediniz. Tevekkül Allah. Tevekkül Ve Allah'a tevekkül edin, Allah'a tevekkül edin diye yani onlarca hadis-i şerif var. Yani yüz kadar yapsa de belki pek çok e, ay, ayet-i kerime var, hadis-i şeriflerin, Kur'an-ı pek çok ayet var. Bize Allah bil bilhassa bize evlediyor. Hevettül edin bana diyor. Yani bizim ne haddimiz de? Yani sen bizim vekilemiz onu diyebilir miyiz? Haşa, sümn-maşa. Bizim ne kıymetimiz, kadrimiz var ki biz zerre bile değiliz. İşte biz günahkarız. Zerreden de beseriz. Çünkü zerredir zerredir ama günahı yoktur. Biz günahkar olduğumuzun daha da kötü durumdayız. Allah'ın asil, üzgünün Zerûnen cehûren diye, ayet çok zalim, çok cahil diye bildirilen bir biz, Birbirimizi yeriz, hukuklar gibi birbirimize saldırırız. Şu Botnanların, şu herşeklerin, şu Bulgarların, şu Romenlerin, efendim, tarihin dili olsa, mekanların dili olsa da, Müslümanlara, sırf Müslüman oldukları için yaptıklarını, bir bilsek, bir söylese, bir cekçimese bir, bir film olarak ben yani şu insanoğlundan nefret edelim. Yani. ''Ee tecvelu fîha meyyusirî fîha veyesi fîdîmâ'' ''Yarabbi senin yarattığında insan mı yarattı? Orayı tesadete uğratan, kanlar dökecek olan o mahluk mu yarattı?'' Elin mahvuzlarını görüyorlar, yaratılacak mahlukun ne biçim bir mahluk olduğunu meleklere ''Allah salli celaluhu insan olma yarattıca miyar bizillâh halîf olarak'' diye. ''O mahluk mu yarattı, diye soruyorlar. Yani böyle ama Allah emrediyor, bizim yüzümüz yok, elimiz boş, Yüzümüz sonra Allah'a, huzuruna kabul etse, nereden gideceğiz? Kulun dilemese ne yapacağız? Ama tevekkül edim ben O'dur. Bana, bana tevekkül et. Bana dua edin. Ya bu müka rahmetinin bakın ki benden isteyin diyor, vereceğim. İsteyin senden. Rekal Rabb'im ödün, esgeçmek için. Siz benden isteyin ben sizin karşılığınızı karşılığını tamam veririm diyor duayı tavsiye ediyor, dua edince istediğini vereceğini söylüyor kullarına, tevekkül etmesini istiyor, seviyor Rabbimiz, kusurları affediyor, Rabbimizin rahmeti çok geniş. İşte böyle tevekkül ehlinden bir kimse idi Şakır Hazretleri ve bu konuda da güzel tarifler yapmış, güzel sözler söylemiş demek ki, bilhassa tevekkül vasfıyla anlaşılan tanınmış bir Müellif Ebu Abdirrahman Eskilemi Hazretleri Özellikle tevekkül yolunda girişinin güzel bir girişi olduğunu yok. Tevekkül tabi olunca dünyaya eyvallah etmez insan. Dünya ehline de eyvallah etmez, yüzüne bakmaz, medelik vermez, padişah gelse oturduğu yerden kalkmaz. Ayağını uzatmışsa toplamaz, yenginin yüzüne bakmaz, para vermezse vermez. Dünyayla ilişkisi yok Fakirlik Fakir olursa olsun, o Allah'a güzel kulluk etmeye bakar. Tembel midir? Hayır, asla. Çalışır, inler, terler, kazanır, yetirir, kardeşler mi İbrahim İbni çalışır çalışırdı, çalışırdı, çalışırdı, zembinleri akşam gıdayla doldururdu, tekneye getirirdi, kardeşlerini sınıfı yedirirdi. Böyle, yani tembellik değil bu, hevetkül, Allah'a dayanmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan istemek, başkasından bir şey ummamak, başkasına da, efendim, aldırmamak, bel bağlamamak, manasına, ve daha geniş olan bir güzel vasıf. Allah'ın bize emrettiği bir vasıf. Bize tevekkül etmeyi öğrenmeliyiz. Evelallah. Allah'ın izniyle. Tevekkül Allah. Yaparım bu işi. Olur inşallah. Diye efendim böyle de tevekkül etmeliyiz. Madem diyor O zaman tevekkül etmeliyiz. Acaba hocam işte bir dikhan açacağım ama tevekkül et diyoruz korkma. Şuradan şuraya şu işi yapmaya gideceğim ama olur mu olmaz mı? Tevekkül et, yürür. Tevekkül de bir emir. Çünkü Allah yemenye tevekkül alallahi ve huve hasduhu diye de garanti verdi. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah'a yeter. Allah'ın bu gayriye muhtaç etmez. Allah'ın imdadına yetişir. Allah'a yardımcı olur diye de vadi de böyle. Tevekkül'ün sonucunu da güzel olacağız. Kur'an'ın kerimine sabit. Hüve ve huve min meşahiri meşahiri Meşayih-i Horasan. Horasan, şeyhlerinin meşhurlarından idi. Şakik Hazretleri. Ve azunluhu evvela ben tekennemeki ulumil ahvar. Sanıyorum ki, ilk defa tasavvufi hallerin, dervişin başından geçen hallerin, makamların sözüne eden kişidir. Evvela haller üzerinde. Hal ilimlerin üzerinde efendim tekelli konuşan kişilerden bunuydu. <gülüyor> <gülüyor> Hora Hora Hora Küre Horasan, Horasan illerinde, Hor Küre, yani il vilayet demek. Horasan -Hora vilayetlerinde ilk defa hasavuti hallerin ilmi üzerinde konuşan kişi olduğunu sanıyorum ben bunun. Ondan öncesi bilmiyorum demek ki yani. Abdürrahman Eskiremi Hazretleri. O da o da hepsini yazmış. Çok büyük bir şahıs var. Peygamber Efendimiz'i yazmış. Sahabe-i yazmış. O kitaplar değil. Sahabeden sonra gelen Evliyaullah'ı bu kitabında yazmış. Bu kitap elimizde. Onlar da olsa kim bilin neler yazdı Neler topladı kim bilir. Ama öyle büyük kitaplar elimizde var. Mesela Ebu Ebul Fereç el İsfahan'inin Hilya Türk Evliya isimli bir kitabı var, 10 ciltlik, her birisi böyle 3'er parmak kalınlığında bir adam, dört taşı, böyle kuca kurabası, zor muazzam bir eser, onu tercümeye başlamışlar, bir hoca efendi geldi bana, efendim, bölüşüyoruz dedi hocalar arasında bölüm bölüm, inşallah tercüme edeceğiz, basılacak dedi, o da güzel bir şey. O şeyden başlıyor, Sahabe-i başlıyor, Ebedek ve Efendimiz vesaire, hepsi var oradan başlıyor. Yani bunun bunun evveli, evvelindeki çağı da içine alan ve çok büyük bir eser. O bundan büyük. O bundan daha hacimli. Ben onu tercümeye, onu ders mevcudu yapma başlamadım. Çünkü bu kolay. İşte bu bile yudum yudum yavaş yavaş şey yapıyoruz. Hey, bu bir gitsin bir zemin böyle bir aşağı yukarı tasavuk ile ilgili, terminolojisiyle ilgili. Şöyle bir, aslında bu Hakiki mitosu nasıl insan vermiş anlayalım, hakikileri elmas gibi, fırlantı gibi olanlar. Ondan sonra onu o, öbür kitabı da belki şey ama onu böyle hızlı okumak lazım. Arapçasını Türkçe okul gibi okumak lazım. Dinleyenin de anlaması lazım ki ömür yetsin, bitsin. Yoksa e, sünnet olan ömür 63 yaşına kadar, ondan sonra e, ne yapmış? Evliya Allah'tan bazıları bundan sonra sünnete uygun değil yaşamak diye Yerin altına hücre kazmışlar Orada ibadetle vakit geçirmişler. Bir tanesi bu şey işte Şu, Bu senin yılı ilan edilen Ahmet Yusuf yaş 90 yaşına kadar ilan yaşamışlar galiba. Ama 63'ten sonra Sünnete uygun olan dışarıda yaşayıp bu kadar diye Yerin altına şey yapmış Hücre yapmış orada ibadet çalışmış Evet Kâne Üstâze, üstâze Hâtem-i'nin Esham-i Hazretlerinin de hocasıydı, üktazıydı, Şafik Hazretleri. Sahib, sahibe İbrahim Ethem, meşhur İbrahim İbni Ethem ile de karşılaşmışlığı, sohbeti, arkadaşlığı var. Onunla arkadaşlık etti. Yani Şafik, İbrahim İbni Ethem Hazretleri ile şey, onun da hayatı geçmişti önceki haftalar arkadaş. Ama Adem-i isimli meşhur mübarek zatın da hocası. Onu da çok seviyorum. O da çok sağır olmadı halde sağır olmadı halde Esfam, sağır lakabı almış olan kimse. Sağır değil ama bir nahoş şeyi duymamazlıktan gelmiş. Duymazlıktan gelmiş daha doğrusu. Duymamazlık onunca duyamış oluyor. Duymazlıktan gelmiş efendim öyle sağır diye bir şey, kulaklarını tilki gibi duyuyor ama karşısındaki insan mahcup olmasın diye duymazlığa vurmuş işi kibarlığından, zarafesinden karşısındaki insan üzülmesin diyor yani o o şahıs şeye gelmiş, Medine'ye müneveriyor tabii onun merakı bir ileride gelecektir demiş ki, burada Peygamber Efendimizin sarayı sahabe-i kiramın saraylarına da demiş demişler ki ya burası Medine, burada saray malı olur mu işte bu mübarek insanlar dünyaya rağbet ne etmiş e bu saraylar ne demiş, işte şu, şunun, bu, bunun filan. eyvah demiş, Resulullah'ın şehrini demek ki cebbarlar, şeyler, melikler istila etmiş demiş. Yani böyle dobra dobra da yani şeyleri, e, nasihatini söyleyen bir insan. onu yetiştirmiş bu yani bazen hocaların kıymetini yetiştirdiği sebebenin büyüklüğümden de bilinir yani. Allah hepsinin şefaatine <gülüyor> Ve ahaz ve tarikata. Sahibe İbrahim adına i ve ahaz tarikata. İbrahim İbn-i arkadaşı arkadaşları sohbeti var ama tarikatı bu ondan almış. İbrahim İbn-i Esen, hoca durumunda. İbrahim İbn-i Ethem hazretlerinden almış herbesi durumunda. Görüşmüşler demek yani. Sahibe ahlattıkları, sohbetleri var. Yani yetişmiş İbrahim i̇bn eteme demek. İbrahim İbn-i Ethem'den tarikat eline almış, tarikata imtisabı ona bağlanarak olmuş. Aksarala İbrahim İbn-i Ahmet İbrahim el-Müsemm'ni icaz enne Ahmet Ebn-i Nuhayy Ebn-i mi, i̇bn Eyyub el-Bezzad el-Belkiyye haddesahum fa le haddesena Ebu Salih'im Mülkum İbn-i Abdurrahman İbn-i Abdurrahman el-Belkiyye fa İbrahim el-Esdiyy haddesine hattadı yani izne tesirin يقول sallallahu aleyhi ve şimdi biliyorsunuz bu kitabın müellifinin metodunu Yüz tane adı, mübarek zatın, büyük zatın mesela hayatını yazmış, usulü hayat hakkında, ismi hakkında bilgi veriyor, memleket hakkında bilgi veriyor o zaman için en şerefi meşguliyet hadis ürünüyle meşgul olmak gibi olduğundan bu şahıs eğer bir hadis, bir ravisi ise aynı zamanda bunun rivayet ettiği bir hadisi yazıyor ondan sonra da bu şahsın söylediği güzel sözleri anlatmaya geçiyor Önce hani hayatı ve memleketi ve ismi, babası vs. hakkında bilgi. Bak burada doğum tarihi, ölüm tarihi söylemediği Evet onu tespit edememiş. Şu zaman doğdu, bu zaman öldü diyemiyor. Ama İbrahim İbrahim İbrahim'den tarikat almış, Hazem-i Esham'ın hocası. O arada yaşayan bir kimse olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada bu rivayet ile Hazreti Aişe'den bir hadis rivayet ettiğini misal olarak veriyor. Demek ki Şafik Hazretleri hadis râvisi, râvisi de olmuş. Hadis de rivayet etmiş, hangi kanaldan, hangi senet zincirinde, şu okuduğum zincirde. Tabii bu şahısların kim olduğuna dair, efendim ve ne zaman yaşadığına dair bilgiler var burada. Efendim İbrahim'in İbrahim ve Ahmed İbrahim el mesela. Bu Ebu İshak el-Müştenni el-Darifi hafızmış, hadis hafızıymış. Kâne alimen, âlimen bir ahadise ehli belk ve meşâhîf belk ahadisinin hadislerini bilen arif bir kimseydi. Ve tevalih tarih bilgisine de sahip bir kimseydi. Bu el er müstemmi isimli şahıs. Ve mâ belk belk'te öldü. Fî şûhûr sene sîttîm vî sîrînâ vî 376 senesinin şeyinde efendim içinde ayranın birisinde belkçe vefat ettik. Bu şahıstan duymuş bu kısa bir yazı. Efendim icazeten, icazet yoluyla rivayet etmiş bu arz. En ve Ahmed etme upeketini nohib ne ayub edbazar edbetsi. isme rivayet etti diye söylemiş. O da demiş ki Hattesera Ebu Salim Müslüman <gülüyor> ile Abdurrahman edbetsi bu kimmiş? Müslüman ile Abdurrahman Abu Salim edbetsi Müslüman'ı. Onlar ibn Harun ibn Yazid ibn Caviliz bir tırnağın adı has esakati edilir. Emirler fakatte 4 ve 10 sene vermeye. 194 senesine vefat etmiş. Efendim, İranca'nın divanında valide gören bir alim kimseydi diye. O komutanın şeyin alimin adı sizi. Fakat <gülüyor> <gülüyor> madem Müslüman, halda bir Tarsus Tarsus ölmüş. Onun için hatırlatacağım kalabilir bu buradaki efendim. Fişehri Ramazan, Senat-ı Erbain'e ve Miyen değil. 240 senesinde Ramazan'da Tarsus vermiş. Biliyorsunuz Tarsus mudut gibiydi. Efendim, oralara cihada filan gelirlerdi. Ama farklı Peygamberler şehri filan olduğu için bizimkiler bir orayı önceden almışlar. Sevmişler orada yerleşmişler. Bu zat da Tarsus'un ahalisi de bir. Kadri orada. Ya bellidir ya değildir ama üstüne hatırımıza tutalım, araştıralım. Müslim İbni Abdirrahman Ebu Salih El-Belfi. 1240 senesinde Parsu'da ölmüş demek ki hicretten 1240 seneler sonra Anadolu'nun şehri Müslümanların elinde o orada yaşıyorlar ve görülüyorlar. Efendim, seni Ebu Aliyin Şakip Kudsi ibn İşte bu şahıs yani Parsu'da ölen Şakip hadislerinden değil. Şimdi Şakip hadis rafisi ama Şakip'ten hadis kim rivayet etmiş bu Ebu Abdüllah men kadar. Şakıkla arasındaki isimleri söylüyor. Ben bu teferiratı size niye anlatıyorum? Yani bu hadis-i şerifler bu ciddiyetle okunmuş, dinlenmiş, yazılırmış, nakledilmiş. Bu böyle. hepsi, her şey belli. Onu anlatmak istiyorum. Efendim, haddesena ubbad abbad yani i̇bn Kesir. Abbad Kesir El-Satafi El-Basir El-Abi nezir Mekke, Mekke'ye yerleşmiş. Yakınla anvır ibn Mubarek, ma men ve ki bir minen Yani bu Ravi İbn-i Kesir hakkında bizim Küttabını nesrettimiz ibn Mubarek Hazretleri demiş ki ma edri men Reâyse Efselemenin Abbadı bir kimse gördü duru bir hayır. Çeşitli hayırlar da. Bu Abbaddan daha hayırlı bir kimse gördüm. Biz görmedim bilemiyorum diyor. Yani çok abid zahid bir insanmış bu şahıs. Fizacı el hadis felsefeminhu mâtel bir metede. Ama hadis konusuna gelince çok hayırlı bir insan ama hadis konusunda sahlanmıyor demiş. Diyor. Dobra dobrda söylüyorlar. Abid zahid, çeşitli hayırlı bir kimseydi ama hadis namusunda, çünkü hadis oyuncak değil, Peygamber Efendimiz'den söylenen şey, onu şey yapmış, Mekke'de vefat etmiş, Senat'a, Kıd'ın rahamsını veren 150 küsurda Mekke'de vefat Yani bu şahıs, şeye, bizim şakika rivayet eden şahıs bu, Mekke'de a Buna kim bakan bir şey yapmış? Hişamid-l-Ürve. hişamid de, efendim, İşemuzlu Ürvet niz rübedir, niz Allah. Yani rübedir de Allah'ın torunuğu es, e, Ebu Zilli, yer ve an Babasından hadisi bir haydi geldi, bakalım evet, çıkarsın, hücresın. Çok güvenilir bir insandı, sağlam bir insandı bu. İşemuzlu ve efendim ve senin s delil belge e, yani o söylemişse tezgin olacak kadar büccet kabul edecek bir şeydi. Turki ve Seyat'a Famsin ve Erbay'in 145 senesinde vefat etmişti. Bu Hişami ve Urve, efendim o Abit Mekkeli'ye rivayet etmiş. Abit Mekkeli bizim Şakil hazretlerine rivayet etmiş. Ama Hişami bu Urve kimden almış? Daleli Urvetu yani babasından almış. Bu Urvetu günü Zübey. Zübeylik ve Avvam'ın oğlu. Onun da hayatını buradan aşağıdan vakti verelim. Urlatüb-ül Cübeyir İbn-i'l-Avvam el-Esedi Ebu Abdillahil Medeni Ehadül Fukaha Üstseva 7 fakihden birisi. Medine'de 7 meşhur fıkıh alimi vardı Tabi'in zamanda. Bu şey Urve onlardan bir tanesi. 7 taneden bir tanesi. Çok büyük alimdi Efendim Ve Ehadül Ulema'l Tabi'in Tabi'inin alimlerinden birisiydi. Urlatüb-ül Cübeyir Yer ve an faale ettiği Aisha'e Müslümanların annesi Hazreti Aisha'dan hadisleri ilahite geldi ki bu onun şeyi oluyor. E, tezesi oluyor Hazreti Aisha tezesi oluyor. Yani ürünlerin ermesiyle Hazreti Aisha kardeş. Şimdi ümür müminin diyor Hazreti Aisha validemi de güzel bir şey duydum onu sizler nakledeyim. E, Müslümanların inancından bize göre. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'in hanımları bizimleyiniz, annelerimiz. Nereden belli? Kur'an-ı Kerim'de görülüyor ki Allah Teala Hazretleri ve ezler O Resulullah'ın devçeleri sizin annelerinizdir diyor Allah. Cenâcelerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah söylüyor bunu. Şimdi Peygamber Efendimizin o halde hanımları hepimizin ne? Annesi, Elhamdülillah. Çok şükür. Peygamber Efendimizin hanımları annemiz. O halde Arapça hepimizin nesi? Ana dili, ana dili. Yazıklar olsun size ve bize ki ana diliimizi öğrenmemişiz. Diyebilir misiniz bunun arkasından yapıştırır mıyız? Cevap, hazır cevapladıklar. Taşı geliyine koyup da hem hem o mübareklerin evladı olalım. Onlar bizim annemiz olsun. Hem de ana dilimiz Arapçayı öğrenmemiş, öğrenmemiş olan. Yazıklar ya. cevap. O halde Arapçaya çalışalım. Anamızın dili, analarımızın dili olduğundan harapçayı güzelce öğrenelim. Öğrenelim de bu şeyi inşallah hibyet evliyayı Evgâye, Ebu Nuhaym el evliyasını açalım böyle hızlı hızlı, tıkır tıkır okuyalım, siz de hızlı hızlı dinleyin, yüzde her kalmadan öyle okuyalım inşallah. Zaten bu Ramız Hadis'i bizim tekrini ilk önce öyle okurlarmış. Herkes eline kitabı alırmış. Hoca Efendi okurmuş, herkes takip edermiş. Hatim fiyerdiler, İzah bilen yok. Ondan sonra iş yani kısa tercümeye dökülmüş. Türkçe'sini bilmiyorlar diye bir kısa yani anlatalım filan diye hadisleri okumuşlar, bir kısa tercüme yapmışlar. İşte onlardan not tutarak abdülaziz bekimi hazretlerinin Ramzi Ahadis tercümesini denemeye çalışmış. Çok nediz tercümesi var. Böyle mükemmel bir şeyle yani bir ayetle tercüme etmiş. Bizim zamanımızda ne? Bizim zamanımızda tercüme de kâdil gelmediğimden bir cihazisi şeridi bir derste anlasa, anlasa, anlasa cemahte ancak anlatabiliyoruz. Fakat ki bundan sonrası nereye iş? Bundan sonrası inşallah asla dönmek olacak. Ana dilimizi öğreneceğiz. İnşallah öyle hızlı okuyacağız. Evet bak diplotları okumanın faydaşı, faydası oldu. Şimdi geldik Galet Aişetu mü, Müslümanların Annesi olan radıyallahu An, anha Hazreti Aişe dedi ki Bunun hakkında da bakalım aşağıda ne yazmış Aişe bin Tü Ebi Dehrini Sıddık Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin Kızı Hazreti Aişe bu Efendim Radıyallahu Anbuma Allah her de razı olsun Babasından da Ondan da Hı -hı. Efendim Etteyniye Kureşin Heyn kabilesinden idi, Heyn kolundan idi diyelim veya Kureş kabilesinin. Şeyde Mekke'de ben bir taksiye bindim bir arkadaşla. Ya dedim biz Mekke'ye geliyoruz, gidiyoruz böyle hacılar, ömreciler dedim. Yani burası Peygamber Efendimizin doğduğu şehir, Kureş'in bu da çok olduğu bir şehir. Yani Mekke kiminde, Kureşlilerinde, Kureş boyundan idi. E şimdi buraya geliyoruz, gidiyoruz. Bilmem, Suhutlular var, bilmem ne var. Suhutlular çölden gelmiş, dağdan gelmiş oraya. Yani asıl Kureyşliler nerede filan dedim. Şefen, Murtraş'ın insandaki, sen dedi Kureyşli'nin dedi. Hangi kabile, kabile cemsin dedim. Peynir kabilesinden dedim. Demek ki, Hazreti Ayşe validemizin, sünün dönmüş demek. Ama bu kadarcık kristal bir var vardı yani. Suhutlular kanatlı kuyruklu şeylerle geziliyorlar, dağdan gelmeler. Eteki efendim eee kureştiler şeyleri. Tabii Kureşler Mecit'ten gelmiş. Yani bir şeyler, şuurlular Mecit'ten oraya da savaşı şey yapmak için biraz metinden de problemleri de var. Yani savaşı böyle geçilmişler. Şeyler de Efendimiz'in lanefendiğimiz Efendim eee bir takdirde taksimlik yapıyordu geçirmek için. Şükran Allah. Evet. Pekeler tasuv müderh. Ha, كانت من أعلم الناس بالشعر. Bir şey de kalmıştı, Abdullah gemiş. Hani Ebubekir diyoruz. Ego kelimesi dünya oluyor. erkekler için. Ama kadın olunca ün mücizez mesela, mesela ebu Serda diyoruz Rabbı Allah'a karısına da ün bunun deycek abu Ün ne Abdullah Abdullah'un anasıymış Lakabı bu yok dünyası dünyası bu efendim Hazreti Hz. Ali'nin dünyası Ün Abdullahmuş ee, ve kane min ailenin kane min ailenin nasıl bir şey? Arap şiirini en iyi bilen insanlardandı. İnsanların Arap şiirini en iyi güvenlemlerdir. Hazreti Ayşe Valdemiz. Bütün sene oruç tutar. Her gün. Yani haram günler hariç her gün oruç tutar. Hazreti Ayşe Valdemiz. 57 senesinde vefat etmiştir. Hücretten 57 yıl sonra vefat etmiştir. Ve dufilet bil bakıyı kabristanına defnedilmiştir. Neresine defnedildi? Kürbesi mübesi vardı eskiden. Şimdi dündüz. Böyle öyle. değil de dalgalı toprak. Bütün kürbeleri bu şeyler, vehhabiler efendim yerle bir etmişler. Ee, onun için hiçbir şey görünmüyor. Neresi Hazreti Osman'ın kabri? Neresi Hazreti Ayşe'nin kabri? Neresi hangi mübareğin kabri? Belli değil. Dündüz. İşte bir arsa gibi. Ot yok. Eki ağaç vesaire de yok. Öyle bir bakın kardeşim e, öyle diğer şimdi oraya getirilmiş hangi sene vakat etmiş? 57. İyi iyi maşallah. Ee, laka, e, künyesi? <Gülüyor> Ebu Abdullah. Ebu <Evet. Gülüyor> e, Abdullah tamam. Aferin. aferin. Evet. Evet, çok güzel şaşırmadık. Şaşırmayı istemedik ama şaşırmadık. Güzel. Aferin. Biz bu gidişle hadis Ali de olursunuz bu <gülüyor> Ne buyurmuş Hazreti Aisha anamız? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve ne yakul. Resulullah aleyhi ve derdi ki, sık sık demek söylermiş bir defa söylememiş. Şöyle der dururdu. Yani yapıyor demek. Devam ederdi demek yani. Böyle de Ne dermiş? Allahun İnne bil hayır hayrul afiretir. Ey Allahım, muhakkak ki asıl hayır ahiret hayrıdır. yani ne olacak, gelip geçer, inmadan ahiret hayrıdır. Allahım da yani Allah'ın dediğine göre demek ki muhakkak ki asıl hayır ahiret hayrıdır. Yani bana ahiret hayrını ver diye onu istemiş oluyor. Allahım da inne bil hayır e Asıl hayır ahiret hayrıdır dermiş. Bu birinci hadis-i şerif. Demek ki Şakik Hazretleri hadiste rivayet etmiştir. İşte bir hadis-i şerif bu. Gelerek ikinci hadis-i şerif. Yani böyle iki hadis-i şerif tek rivayet etmez ama bu ikinci bir hadis-i rivayet ediyor. Akbara'la Muhammed idd. Ahmed idd. Sa'a'idinir razi'yi diyor. Bu şahıs bize haber verdi diyor müellif Sülemin. Kâle haddesenel Hüseyin ibni Dawude el-Belki. Hüseyin ibni el-Belki ona söylemiş. Karde ee, Haddesen Şakukup Nil İbrahim. Bu tercümeyi halimi hayatında okuduğumuz Şakit üçüncü kardeş. Demek ki Şakipten birisi söylenmiş. O bizim müelifemle aksiyetmiş. Arada iki hastana. Ama Şakipten evvel, Şakip Kilden öğrenmiş. Şakip Hazretleri onu okuyalım. Haddesen Şakukup Nil İbrahim. Haddesen Ebu Hâshimî Nil Ebu Haşim isimli şahıs ona rivayet etmiş. Enes'in radıyallahu anhu, Enes radıyallahu anhı rivayet etmiş. Bu işinden de okuyalım. Bu El, Ebu Haşim el-Übülli kimmiş? Ee, Basra'ya dört fersah mesafedeki Übülli, fendesinde doğmuş olan bir şahısmış. Efendim şu anda artık Basra'ya geçişmiş oluyormuş yani orası Nehmet'in yaşadığı zamanda. ''Metrukul hadisi daifun'' Hadisi pek kabul edilmez ve hadis sonuçlarında daif geliyor. ''Marda badeh seb'ine'' 170 senesinden sonra vefades gidiyor. Yani daif bir razı olduğunu söylüyor bu üzüldüğünün. O da Emes radıyallahu şey yapmış rivayet etmiş Enesud'u Mârih ibn-i Nadr ibn-i Sondan ibn-i Zed ibn-i Aram El Ensari El Bukhari Bu Ensari, Ensardan Bir e, kimse e, Yani Ensar'ın Sahabenin Ensar olanından Kadem el Nebiye Sallallahu Aleyhi Vesselam'a üşüdü 20 sene peygamber olduğunca Hizmet etmişti Şimdi de Bedrem Bedir savaşını gördü. Yani şu Bedir savaşına katılmış enesine diyor Allah'a. Mâhde sene i tis'in senesinde öldü. El-Bâhde ondan bir iki sene sonra. Vekâhde zem'i'ye. 100 yaşını geçmiş olarak Yüzden fazla yaş yaşamış olarak öldü. Ve hüve âhsır ben mâhde bil basıreti Efendim, sahâbeden basıreti en son ölen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işe enes var ya Allah'a. Buradan rivayet geliyor. Bakalım. Efendimiz eee Ca'ne Ca'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Buyurdu diye enes rivayet ediyor bize. <gülüyor> men akez mened dunya minel haram azabe Allahu bihi ve men akez mened dunya minel halal azabe Allahu bihi. Üffin min dunyave ma fiha. Minel aldeliyat, halalı ha hisab, halalı ha hisab, haramı yazmış, halalı olacak. Şimdi buyurmuştu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Men akadmine dünya min el halal. dünyalık mal, müzik, eşya vesaireden, helal olanından kim alırsa eline, elde ederse, malik olursa حَاسِبَهُ bihi Allah onu ondan hesaba çeker. Yani bu malı neden hesaba çeker? Helal malda, helalden aldı. Yani bu malı helalden aldın, tamam. Bu malın sana yüklediği görevleri yaptın zekatını verdin mi? Çünkü insan zengin oldu mu? Parası oldu mu? Onun gereği olan bir takım vazifeleri var. Zengine zekat vermek gerekiyor. Bu malanın zekatını verdin mi? diye sorar bir. Sonra e, nereye harcam diye sorar. Çünkü helalden kazanmak da sorulur. Bu helalden, tamam. E, ama e, zekatını verdin mi? diye sorar. Bir de nereye harcadı? Helal malı kötü yere harcadıysa o da vebay. Olmadık yere harcamış. Efendim işte üç katlı hocaman bir köşk yaptım hocam. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Misafirler gelecek diye ya büyük yaptım diyoruz. Anlat filahmadan sen kendin içine konuş. Olsun kelimeler. Hiç de öyle değil işte. Yani filah yani israfa mı harcadı? Efendim boş yere mi harcadı? Yanlış yere mi harcadı, gülahama harcadı, Ters bir işe mi harcadı, onun hesabını sorarlar. Hmm. Gelelim, müemel ataca mined dünya, niel haram Kim dünyalık maldan büyükten bir şey elde eder, malik olur, alırsa Haramdan alırsa, ama haram azze lallahu bihi Haram olduğundan dolayı o kazancı, o ittifabı O keski, o malikiyeti, haram yolları olduğu için Ondan dolayı azal olacak mutlaka. O zaman Efendimiz bu iki cümleyi söyledikten sonra buyurmuş ki üffindik dünya, öffbe dünyaya illallah dünyaya ve mafihaminelle Dünya ve içinde olan belalardan, musibetlerden dolayı dünyaya ve işte o musibetlerden dolayı e, dünyaya ve illallah be deriz. Yani böyle bir İstemediğimiz zaman üç ünlük dünya, üst dünyaya, yani istemediğini beleden bir ifade. Helal uha hesabın ve haram uha azabın. Helali hesaptır, haramı azaptır. Şöyle. Evet. Peygamber Efendimizin dünyanın kıymetsiz olduğuna, dünyaya rağbet etmemek gerektiğine, dünyaya meyletmemek gerektiğine dair hadis-i şerifler çok. Sadece bu değil, evet bunun içinde bir zayıf ravi var, hadis şey, bakımından ten tencil edilmiş bir zayıf ravisi var ama net ve sahih hadis-i şeriflerde de Resulullah Efendimiz mavi verip dünyada, dünyada ne işim var diyebilmiş innema eneke rakibin ıstazelle tahteşeceğe yani ben bir ağacın bir gölgesinde birazcık ısrar eden, dinlenen bir sıvari gibi dünya işte o gölgelik sen biraz sonra dinlenip kalkıp yiyeceksin onun için ilahilerin birisine dünya bir gölgeliktir diye geçiyor bir, <gülüyor> dünya bir gölgeliktir evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dünya dedikleri bir gölge etti. Aman Kabe canım Kabe, basam sana yükü çırsak. Kabe ile bir ilahi var böyle. Baş tarafı ne yaptın ben ya? Herkes benim gibi hissettir. Bu kadar genç var. Eşim dostum yükletsinler yükümü. Hı. Komşularım helal etsin hakkımı. İşte o ilahinin bir He? Görmez oldum ıraklara yakını, aman kabe, Canım ve ilahisinin bir yerinde de bu dünya dedikleri bir gölgedir. Ha benim ciğerim delik deliktir. Bir tersi daha hatırladık. Başka? Cadenin yolları deliktir. Cadenin yolları bölük bölüktür. Benim halim Muhammed Efendimleys. Yabul sema'tu hamiden el nefar. يَكُولُ سَمِئِتُ حَاتَمَنِ الْأَصَمَّنِ يَكُولُ سَمِئِتُ شَكِيْكَبْنَ اِبْرَٰهِمَ يَكُولُ اَلْاكَلُ لَا يَحْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْلُ فِي السَّلَاةَ Bu rivayet zinciri, efendim ile Şakık Hazretlerinin, yani hayatını okumakta olduğumuz Şakık Hazretlerinin sözlerine geldi. İki hadis rivayet ondan. Birisi, Peygamber Efendimiz hayır asıl hayır ahiret hayrıdır. Allah'ınla innen hayra hayrel ahirete buyurmuş. İkinci hadis şerif dünyanın he helali hesaptır haramı azaptır. Öf dünyadan illallah dünyadan demiş olduğu hadis şerif. Şimdi Şakik Hazretlerinin kezlerine geldi sıra. Diyor ki Şakik hazretleri kim duymuş bunu bundan Hatem-i hazretleri, o çok sevdiğimiz zat. Ondan da evet. ötekiler duymuşlar. Müellife kadar, bu kitabı yazan adama kadar malumat verince o kanaldan gelmiş. İşte Ebi dediği babam demek, Hali dediği dayım demek. O oradan o ondan duymuş. Gelmiş bir müellifin kulağına. El-akilu ya-kircu minhazihil-akilu-serate el-evvel en-yekûna fa-ifen lima sedefe bin-hü ni-ezbilû ve-sani la-yedri ma-yevzilu bil-hisa'aten ba'de-sa'a ve saidesiyle kalsın min İbrahim ile, İbrahim ile arzu be, bir Buyurmuş ki Şakir Hazretleri, el akıl, akıl başında olan, uyanık olan, akıllı olan bir insan, lâ ya kürdünün hadil ahlolu selası şu üç kelimeden, Efendim, ibareden hariç olamaz bu üç cümlenin anlattığı durum, durumdan durumun dışında olamaz, dışarı çıkamaz yani bunların içindedir. Neymiş bu üç durum? اَنْ يَكُونَ فَائِكَنْ يُمَا سَلَتَ مِنْهُ مِنَزْجُنُونَ Günah babında Kendisinden daha evvelce sadır olmuş olan suçlardan korkar durumda olması. Akıllıysa bir insan Evvelce işlemiş olduğu günah babundan sayılacak şeylerden korkarlarlar. <gülüyor> ah ben yaşlığımda şunu yapmıştım, ah ben şunu etmiştim, ah ben o e, kalın kapalılığım zamanında, yobazlığımda şöyle etmiştim, böyle etmiştim filan diye eski günahlarından dolayı içinde bir korku olur akıllıysa. Akıllı insan geçmişini düşünür, hatasını, günahını düşünür, içinde bir korku bulunur <gülüyor> Ve sani nerede bir manzil bilir İkincisi kendisine gökten Allah tarafından Efendim ne takdir gelecek onu bilemez. Ondan da korkar demek yani. yani ne olacak bilmiyor ki bir dakika sonra Amerika gelip bomba atacak, üzerinde patlatacak Efendim cezeler mi olacak Efendim Chernobyl'in emsali bir yerde bir bilmem bir e, atamkartal patlasa işte kaç sene sonra millet ölüyor da o zaman aklımız başımıza geliyor. Bilmeyince yani gökten ne gelecek ondan da korkar. Mesela <gülüyor> üçüncüsü yakasının ibham ila sebebi arkadaşının de korsa. Kim kim bir kim biliyor yönü olacağını, kim ne olacağını bilmiyor ileride. La yedri dirî ma yutsumu hangi Amel üzere ömrü mühürlenecek, bitecek, acaba iyi bir insan olarak ahirete geçecek? kötü bir insan olarak mı ahirete diye, ondan da korkar yani. Demek ki akıllıysa üç şeyden korkacak. Bir, geçmiş günahlarından. iki şimdi başına gelebilmesi muhtemel belalardan, musibetlerden, yağacak olan şeylerden. üçüncüsü de sonunun ne olacağını. E peki korkup ne yapacak? Tedbir alacak. Tedbirini alacak, emin olmayacak, güvenmeyecek, havai olmayacak, laubali olmayacak. Efendim, <gülüyor> geçmiş için ne tedbir alınabilir? Geçmiş için insan tevbe eder, istirpa eder. <gülüyor> Çünkü Allah Teala vermiştir, tabi ben ve pişman olanın günahını affedeceğini bildiriyor. Affet Ya Rabbi. Biliyorum ki hakikaten çok edepsizlik etsin. Günah işledim. Bağışla yarabbim der. Ve bağışlanması için zikir yapar, dua eder, Kur'an okur, hayır yapar, sadaka verir. Gözyaşı içinde efendim mesela yapabildiği şeyleri yapar ki eski günahları affolsun. İkincisi efendim acaba başıma bir bela yağar mı, bir şey olur mu diye hazırlıklı olun. Şimdi ben bugün arkadaşlarla konuşuyordum. Hocam bunu çok çok söyleyin dediler bana. Onun için sizi burada kalabalık yakalamışken söyleyeyim. Dervişlik nedir? Çok sözler söylenebilir de kısacası dervişlik ölüme hazırlıklı olmaktır. Onun için dervişler hazır artıya gelmişler. Yani şu anda ölüyeceksen hazır mısın? Yok valla hocam ama Tövbe tövbe şimdi hiç gelmesin olmasın bilmem ne neden bir yok terbiyesi yok işi berbat kürüzleri var bir evinde efendim, iş yerinde vesairede, vesairede temizlenmemiş bir sürü hesabı var kapatılmamış işleri var ha, hazırlığı bir bu da erişti size bir adamı anlatayım Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş yani bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yetişmiş o terbiyeyle Uzun da anlatabilirim de, uzun mu anlatsam, filan mı anlatsam dairesine Yeni başladı işe Herkese dikkat ediyor, adamlarını tanımaya çalışıyor Ah Bir yaratmış ki, muayenlerden bir tane de saat 4'te Zahirenin kapısından çıkmış, sokakta topuş topuş gidiyor Camdan görmüş Masası görmüyorum ben Zırr Zili çalmış, halime çağırmış. almış Ya bu adam nereye gidiyoruz mesai <gülüyor> saatinde demiş Kıplık Kıplıklar baba. Ne saklıyorsun? Efendim işte Sere sere lan adam işte demiş, o Dindardır da Ezan Vakfı ordundan Camiye gidiyor. Çalar oldun dedi. Koş! Adam dedi. Kaldır küsü yedim. Yeni bir muhennet Devleti yedim filan. Koşmuş Muayyinin arkasından yetişmiş Burada camdan bakıyor. Tamam mı? Müsahtem tabular çıktı. Muayyinin yetişti. Hıs hus bir şeyler konuştu. A, Muayyinin devam ediyor. Gönlemedi geriye. Hüsrahtem gelmiş, gene çalmış silin. Ne oldu? Ne dedi o herif? Vallahi herif namazdan söyledi. Demiş, git derhal, her an çağır, şimdi istiyor. Fazır kısır, fazır kısır, fazır kısır. Yine koşmuş Hüsrahtem nefes nefese. Es-Süvhanallah, bir elini güller dediler. Efendim, sokağın köşesinde yakalamış gene adamı. Gene bir şeyler konuşmuşlar. Bu da bakıyor artık perdeden böyle ne oluyor Aslan atmış Mavi'nin. Ne oldu? Sonra dedik ya be Allah. <gülüyor> Onu azarlamış. Sıktım sıktım. Ne dedi? Gelmedi efendim namazdan sonra. Artık bu kalkmış. Odada bir o tarafa bir o tarafa geziniyor. Sinirdi. Aslan kafesinin içindeki aslan bizi yiyecek. Geldiği zaman Mavi'nin hali arar. Efendim. O biraz sonra namaz kılmış gelmiş. Malum. Böyle camdan onun geldiğini görmüyorum. Şimdi ben senin şartına otururum. Köveyi başına geçirdim filan. Efendim, fakat adam kapıyı çalmış. Ne öyle mahşup bir insan hali var. Ne korkan bir insan hali var. Gayet de ciddi. bu Bey de demiş, beni istedin, buyurun demiş. Onun o böyle gayet vakur ve korkmaz, heybetli ciddiyetinden. Müdür biraz akallamış sanıyor ki, hıttım hıttım hıttım olacak. Efendim işte bir süre bakmayın hıttım hıttım hıttım diyecek sanıyor. E, gayet şey, pervasız yani. Demiş Bedir zaten ya Olmaz ki böyle de demiş Yani iki defa arkandan demiş Yani müsahtemiz gönderiyoruz Geri gelmiyorsun demiş Yani biz bu dairede müdür tek yani Yani çözünün dinlenmesi lazım değil mi filan Gayet Çıktıydı lan Demiş Ben sizi niçin dinlerim efendim Ben sizi niçin dinleyeyim <Gülüyor> Ne demektir <Gülüyor> Şöyle görmün ben seni Beni dinleyeceksin Hayır efendim Evet <Gülüyor> Hayır, izah edeyim efendim. Ben demiş Allah'ın kuluyum. Allah, Allah yarattı diyor. Bana bu varlığı Allah verdi. Beni besleyen, büyüten, varlığım her şeyim onlar. Allah'ın kuluyum ben. Ve benim bu dünyadaki vazifem Allah'a kulluk etmek. Ama Allah Peygamber göndermiş buna ifade edin buyurmuş. Onun için Resulullah'a İtaat ise vazifem. Allah'ı sermenin, Allah'ın kulu olmamın gereği Resulullah'a tabi olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra halifelerine geçmiş bu vazife. Onun için onlara da itaat etmem lazım. Resulullah'ın halifesidir diye. Resulullah'ın halifesi de devletin her işini tek başına kendisi yapamadığında her dairenin başına vekiller etmiş. Onun için eskiden vekil derlerdi. Bakanlara. İşte maliye vekili derlerdi. Şimdi maliye bakanı diyor. Bakmakta mizah etmiz aynı Vekil de kendisi bütün işleri yapamadığında her şehre birer müdür tayin eder. O da onun vekili olmuş olur. Memurlar da müdüre Allah'a itaatinin bir gereği olarak itaat eder. Çünkü silsüleyi meratiple Allah'a itaat etmesi gerekiyor bu şanslara. Ama asıl itaat etmesi gereken Allah bir emir duyurduğu zaman Hayyâ aleyh felâh, namaza gel ey kulum. Hayyâ aleyh felâh, kurtuluşa gel ey kulum diye çağırıyor. Müezzine bağırttırıyor Allah, ey kullarım namaza gelin diyor. Şimdi kuluk kulluk etmezlerken Rabbim bana zordan dolayı bir emir verince aradaki vekillerin üstü kalmaz, o zaman onları gülemez. Benim yani vazife anlayışım budur, müdür böyle demiş. Eğer demiş, bunu anlayamıyorsanız, kabul etmeyorsanız, niğri getirir demiş, böyün demiş, istifa ediyorum, ayırlıyorum sizler. Çıkmış tabii, tak bulmuş, yüzünde işlenilen çıkmış. Adam düşünmüş salmış, şimdiye kadar hiç memurluk, amirlik, müdürlük neden olur Niye ifade edilir? Hiç düşünmemiş adam. Yani bu şeyi. Biri çalmış, ya demiş şu daireden bir, iki adam çağırın bakalım bana. Çalmışlar, ya demiş, bizim malin nasıl bir adamdır? Gerçek adam, müdürlük mümkünleniyor, mesai kadını camiye gidiyor, nasıl bir adam bu? Efendim demişler, bu, bu daireli bireydir o. O gitti mi yıkılır, evet. öyle bilgilidir ve öyle çalışkandır. Sabah namazı gelir efendim demişler ve masasındaki bütün evrakı temizlenmeden masasından kalkmaz. 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, gece yarısı olur, yarına belki çıkarım, belki çıkamam. Devletin işi, halifenin işi yarına kalmasın diye bütün evrakını işini bitirir, ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim işte canını verse, canını vermeye hazır bir şekilde evine giderdiler. Hiç iş bırakmaz. Yani erdeki buraya gelen bir insan bir işle karşılaşmaz. Bir de işler bitirmiş olur. Onun masasında iş olmaz. Müthiş kıymetli ve müthiş gizlili ve müthiş efendim, güzel ahlaklı, salaveti diniye sahibi ve a, e, ahlakı çok güzel bir insan insandır demişler. Ya bu işle fayet mi kalktı? Ben de bir, görsel, bir sorgu şu açtım, namaz ömüyor. Efendim demişler, bu namaza gider. Namaza gider ama... Akşam sonra, yastıktan sonra da çalışır. Gider ama çalışır. Yani onun için mühim olan işte Onun için daha mühim olan ibadettir. Bu böyledir demişler. Ondan sonra tekrar ödülse demiş. Enkisinin kaşınız kalmış mıydın ne yapsın? şey yapmamış. İstifasını kabul etmemiş. Ötekisine bir şey dememiş. Ses çıkartamamış. Sonra tabii tanıdıkça hayran kalmış. İlgisine, dörgisine, ahlatının güzelliğine, vakarına vesairesine. Bir zaman gelmiş, bu defterden daha yüksek bir yere tercih olmuş. Bakanlıkta vesaire <gülüyor> daha, daha yüksek bir yere çıkacak, naz yapmış yukarıya. Demiş ki kabul etmem bu yeni görevi. Bir şartım var. Nedir demişler, benim muallimim defterden olacak. Onu defterden yaparsanız önce kabul edecek dedim. Yoksa olmaz sinar. Ve onu da çağırmış. söylemiş şey demiş ki böyle dedim ben, şart koştum. Ben gidiyorum ama yerine seni müdür yapalım geçirdim. Demiş ki müdür de tercihimize teşekkür ederim ben zaten muavinlik görevinin sorumluluk birikis altında üzülüyorum şurada şu hizmeti bitirmeme teka ettiğime az bir zaman kalmıştık beni yakmayın demiş evet. ondan sonra ben <gülüyor> bakalım seni yakayım inelese geldim şimdi bu sözü nereden açtım değerli ölüme hazır yani gel bakalım kulum hadi inelese yürü inelese Peki, diyebiliyor mu? gelmişti Diyemiyor mu? Haşatası var, bilmem bağlantısı var, borcu var, hesabı var, karışık işi var, çaplaşık çap şeyi var, kimsenin bilmediği için yok. Sonra insan başına melekül mevz geldiği zaman tanrıdıyla, şeyiyle heybetiyle ver bakalım canlı dediği zaman o manzara karşısında ter geterken acaba aklına bir şey gelecek mi? Aklı tırttırıp girecek mi? La ilahe illallah diyebilecek mi? Diyemeyecek mi? Peygamber Efendimiz ki temutun sevatâ işûn Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Onun için Allah diyerek, la ilahe illallah diyerek yaşayacak ki en sonunda melekül geldiği zaman da Allah ve la ilahe illallah diyebilsin. Yani biz onun için yapıyor. Bir bakıma onun için örüme, örümen egzersiz yapıyor. Ölüm anında ızdıraplarına rağmen damarlarındaki kanın, canın çekilmesindeki Sıntılara rağmen la ilahe illallah diye bilmenin şeyini, egzersizini yapa, yapacak demek, yapıyor demektir yani. Evet. Bunlar nereden açtık böyle? Onun için korkacak. Geçmiş günahlarından şey yapacak. Efendim tövbe edecek. Şimdi başına gelebilecek şeylere karşı hazırlıklı olacak. Ecel gelebilir. Azrail dönemişte karşına çıkabilir. Efendim zerleri olabilir. Bilmem ne olabilir. Yani bizim uçak <gülüyor> bir kaza yaptı havada. Ben bulunduğum koltuktan bir uçtum Öndeki adamın sınırısına bilmişim Efendim benim önümdeki adamın gideceği Daha başka bir yer yoktu Önünde bölme vardı O da tavanı eder, Kafası oraya girdi Havada böyle bir şey yok kaza geçirdik Amin. Benim kaç ay boyunum böyle şey yaptı Efendim uçak böyle başladı Pide aşağı gidiyor İnna illallah İnna illallah İşte dedim emir Gitti burada Yani bir anlık bir şey işte İkinci ne diyor? Gayretli, manendirli bir saatten Bir an sonra ne olacağını bilmez, bilmez ondan da korkar. Ona da hazırlıklı olur dermiş. Üçüncüsü konumda ne olacak iş? Ömrü nasıl yüklenecek, nasıl gidecek? Onu da bilmez. Ona da hazırlanmak gerekir. İdealca edelün felahiyyun esaaten vel hayrun olmaz eğer gel, geldiği zaman Tacim de olmaz. O zaman da canını alırlar, yapamadığı iş kalır derin. Yarın iş yarım kalır, çirkin iş çirkin kalır. İki masasındaysa <gülüyor> orada ölür. Cinah, kumar masasında ise orada ölür. Meyhanedeyse orada çatlar. Hangi yoldaysa, yüz numaradaysa yüz numarada ölür. Canidesin canide ölür. Yani Allah hüftahatına nasip etsin, ölür. Her zaman söylediğim hatırımdan hiç gitmeyen bir misal var, Osmanlı şairlerinden birisi tevbe etmiş içmeyeceğim diye, sonra da pişman olmuş, içmiş yani tevbesi bozmuş da bir de şiir yazmış, bir de şiir yazmış, yani ayılamamak da lazım ama ibret olsun diye isim de söylemiyoruz ya, tevbe ettim ki tev etmeyen tevbe. Tevbe ettim ki, etmeyen tevbe, tevbeye tevbe nasıl nasih olsun. Yani tevbesinden pişman olmuş. Tövbeler tevbesi, bundan sonra tevde etmem diyor, tevbe etme etmemek kutusunda azmini ifade ediyor. Tevbeye tevbe nasıl olur olsun. Bundan sonra asla tevde etmeyeceğim. Bırakmayacağım işini demek istiyor. E şimdi böyle bir eğit söylemiş olan bir şairin, ölüm bir nasıl olur, tahmin edin. Meyhane de olmuş. İşçi makasında olmuş. E sen böyle söylersen, sen, sen kendi kendine azmetmişsin, söz vermişsin, tevbe etmeyeceğim diye içmeye, tevbe etmeyeceğim için etmedin işte bak, sonun böyle oldu. Onun için Allah Celle Celaluhu, ortamda korkuyoruz tabi, hüsnü hakimeler nasıl desin, ona hazırlanmak lazım. Güzel hal üzere onlar çalışmak lazım. Efendim e Ve her türlü günahtan çekmek lazım eli, her türlü hayra girmek lazım. Hayır diyor mu da Allahüm Santan Ya camiye giderken Efendim, ya hacge giderken, ya cihatta, bir yerde, ya Kur'an okurken, ya oruçluyken, ya zikir halindeyken Allah ﷻ islahatine nasip etsin. Evet. Ve bir İslam bir şakıtan yapı. Yine aynı zincirle rivayet zinciriyle Efendim şakıtanı şöyle dediğini duymuş kimdir bu? Şehrin etişatı sen Evet iki isnafta en son diye Gideceğiniz için sen de ondan soruyorum, bir tane sen de sorar mıyım zor soruyorum. <gülüyor> Hatemi ethan, tamam. Evet. Hatemi ethan'dan rivayet. Telebesiydi ya. İhler, ellâ tehlike biddünya ve lâ tehten ve inne rüzkeke lâ yu'ta li ahadil şivake uyurmuş ki Dünya ile helak olmamaktan kork. İster hazar ile En la tehlike düş dünya. Dünya ile helak olmamaktan kork. Helak ehden Yani insanoğlu dünyaya dalar, rızık kazanacağım, para sahibi olacağım, ev yaptıracağım, öyle edeceğiz, böyle edeceğiz, falan derken helak olur gider. Yani böyle ölmemek konusunda hazer üzere ol, dikkat üzere ol ve telaşlarla hakin ol. Çünkü nasıl olsa senin rızkını başkasına vermek değiller. Onun için e, rahat et diye anlıyorum şeyi. Kale ve seni Şak'ı kan yakur dedi ki aynı zat yani hakem, ve işte, esam hazretleri, Şebbik şöyle söylediğimi duydum. İsta'id İsta'id de İzaca iten mesu La Nef'edur vej'asen Nef'ed demiş tabi bu noktası eksik çıkmış tef'ed olabilir. İkisiler aynı kapıya çıkar. İsta'id Yani hazırlan Hazırlıklı ol. İzaca iten ölüm geldiği zaman la nesel er Geri dönmeyi isteyemeyecek. Ya la nesel er geri dönmeyi isteyemeyeceksin. Yani ezel geldi mi? Geri dönmeyi isteme hakkın yok. Geri de dönmek mümkün değil. Onun için hazırlığını yap. Gelmeden hazırlığını yap ki sonra ama biraz daha mesela geri döndür diyemeyeceksin maalesef. Demek istiyor. Biz de bu hazırlığı iyi görüyoruz yani dervişli takımından Tabi büyüklerimiz de hep ona hazırlamak çalışmışlar nasihatleri bizi. Ben bir de mesela bu Bosna olayından sonra düşündüm bu Bosna'nın yerine kendimi koydum. Bu kardeşlerin yerine. Ne kadar hazırlıksız yakalanmışlar filan diye. Bizim arkadaşlar topladım. Ya bir insanın böyle olağanüstü bir durumda yanında bir şeyler olması lazım. Neler olması lazım? Bir liste yapın. 15, 20, 25 kare şeyler yaz, yazdılar. İşte mesela yani bizerci ne oluyor veya düşman geliyor veya şöyle oluyor. şuradan an şöyle elin kesildi mesela. Hemen şöyle bir çanta, fermuarlı bir çanta, hop alacaksın. Bugün baktım sakallı bir çocuk arkasında bir şey var, büyük. Bak dedim hazırlanmış dedim. Aslında arkasında kimin diye ama tekrar böyle bir şey almış, Şöyle getirmiş. Sakallı bir çocuktur. Sınıf eden bir çantası veya öyle bir sırt çantası olması lazım içinde Hazırlamışlar arkadaşlar getirdiler bana ma Maşallah baktım 20-25 kalem şey var içinde Görmüşler bir yatak oluyor Yani taşın, toprağı, suyun, soğun üzerinde Yatılabilecek bir şey Efendim bıçak, kazmak, kürek, temel, efendim Öğür, zıvır, öyle Şeyleri Bir hazır çanta etmişler Sonra geldi dergide, reklamda birkaç sınıf yapmışlar yani Lüks tarife, orta tarife, galiban tarife seçilen kişi <gülüyor> galiba. <gülüyor> Ama iyi, hoşuma gidiyor. Geçen sene bizim arkadaşlarla şey yaptık, Kovada Gölü'nün orada çadırlı bir şey yaptık, aile eğitim kampı yaptık. Tabi oraya geldi arkadaşlar, çoluk Bizim Bizimkiler de öyle diyordu, ya bu kalın yörgenler ne götürdünüz? ''Bastaniye eder'' diyordu. Gece bir soğuk bastırdı. Yani Örtesi de şey getirttiler. E, şehirden kalın kalın şeyleri getirttik. Getirttik biz de. Arkadaşlar da tabii oraya gelmişler hazırlıksız. Kimisi soğuk, soğuk yemişler. Böyle hüzmül öçürük olmuşlar. Hmm. Kimisine akrep sokmuş. Yani bazısını. Efendim. Fakat e, alıştılar. Biz de alıştık. İlk gün biraz bocaladık. Ama biraz da orada bir yıldızların altında, çanlarının arasında... Efendim var burada sizinle beraber bu kampı yaşayan arkadaşlar iyi olduk. Yani meşakkatli ama 7 kalkıyorsun, Ayaz, kurt tehlikesi var, düşman tehlikesi var. Arkadaşlar nöbet tutuyorlar, el temelleriyle geziyorlar efendim. Tabii dışarıdan nerede atlasını bulacaksın, nerede atlası olacaksın, patlamalar ne yapacak, erkekler ne yapacak? Biraz sıkıntıları çektimler diye öyle bir kamp yaptım ben. Yani arkadaşlar diyorsun, hanyayı koyun Yani şehirde şey beğenmez, ev beğenmez. Ya bakalım sen biraz kova da aile kampına da gör e, elindeki nimetlerin sayısını anlat birilerden. Tabii biz bunu neden yapıyoruz? Yani hayatın çeşitli şartlarına karşı insan hazırlıkları yapıyoruz. Şükre atar insan. Elhamdülillah elimize el, elinde insanın musluktan su akması büyük nimet. Kova ile getirmek lazım. zor e, alt ateş alacaksın, nesnemayla bir döküyorsun. İşte yer birisi yardım edecek yardım etsem zor oluyor nesnelerle. Yüz nereye gitti? Ee, yok şimdilik ne yapacaksın hadi bakalım ayıfı yapayım ben ilk defa böyle evden gittim ondan sonra sabun arıyorum babam bildi sabunsuz da şey yaptı ben sanki sabunsuz yaşanamayacağımı sanıyordum yani ee, yoksa ne yapacaksın yani olmayan durumlara göre hazırlanması <gülüyor> lazım insanın evet yani işte böyle bu hazırlanma işinde biz hafif yolda bir gayret gösterdik. Önümüzdeki yazda da daha yeterli inşallah. <gülüyor> Bakalım. İnşallah iyi olur, hoşler olur, beter değil de. Yani ölüme hazırlanmak, hazırlıklı olmak meselesi her şeyde hazırlıklı olmak. Yani yanın öbür gün Bosna'ya teklim olursa Türkiye ne yapar? Ama önce gelir bize de nokta alışları yaparsa ne yapar? Ya Bulgar Rusla anlaşır, Sırtla birleşir de, Trakya'dan yürüyse ne yaparız? İnşallah yürüyemez. Kur'an-ı Kerim ne diyor? ve لَهُمْ مَسَسَاتٍ مُنْ قُوْوْوَتِينَ Gücünüzün yettiği kadar onlara karşı kuvvet hazırlayın. فُلْحِبُولَ بِدِي اَدُوَ اللّٰهِ وَاَدُوِكُ Allah'ın düşmanları mı sizin düşmanlarınızı böyle de korkutulacak hazırlıkları yapın. Yani adam korksun. Bilsin ki herkesin elinde silah vardır. Herkesin elinde silah vardır. Ve bunlar ölümden korkmazlar, bu çeşit şeylere alışkındırlar ve hazırlıklıdırlar. O zaman şey yapmaz yani ne yapalım ne yapalım bu silahlar bizim işimize yaramaz ama Türk kardeşlerimize gönderelim diye düşünmüşler. Bizim Türkiye'ye gönderdiği düşünmüşler. Hiç akıllarının köşesinden geçmemiş ki bu sırtlar bize bir ölüm eder de saldırır diye. Ama bak şimdi öğrendiler, acı bir şekilde öğrendiler. Tabi... Allah'ın çeşitli hikmetleri var, her işte hikmeti var, Müslümanlar birleşsin diye, Müslümanlar ünansın diye, Müslümanlar gavurların asıl niyetlerini görsün diye, kalbeşliklerini anlasın diye, her yerde birbirini tutsun diye, desteklesin diye, İhtilafı, gençliği, birbiriyle uğraşmayı kavrayıp, gürültüyü bıraksın diye. Bunlar hepsi diren imret. Ama hala o caminin ahalisi, bu caminin ahalisiyle kavga eder. O tekkenin ahalişi, bu tekkenin ahalisini çekiştirir. Efendim, iki Müslüman komşu, cilvizli, iyicek çekirdeğini soğudurmayacak şeyden dolayı, fevkala, cilvizli'nin anında konuşur, göçüldüler, e, o zaman Allah'ın cezası verir. Allah korusun, Allah biz yurtuyla ıslah eylesin, <gülüyor> değil. Yapımı uzatmışız ama, bir tane daha okuyalım veya sayfayı bitirelim. Hem de sayfayı bitirmek Dehî yine aynı senet ile şâkîkün şöyle söylediğini şakîsî Belki Hazretleri şöyle söylediğini Hatemi Esam Hazretleri naklediyor. En yatma tevekkülü en yetma inne kalbuke tarif ediyor bu şekilde. en yetma inne Allah'ın vaadine kalbinin güvenmesidir. Allah vaat etmiş yapacak. Allah vaat etmiş verecek. Allah vaat etmiş edecek diye. Orada vaadi var Allah'ın. Tamam. Vaadine itimat etmek. Ve kalbinin onunla hıkmayın olması. Tevekkül budur. İşte büyüklerden bazen tevekkül denemesi için yiyecek, içecek, su bir şey almadan şöyle çıkmışlar. Yani şöyle çıkılır mı bakkal yok, yok, para yok, buluyor şey yok, ot yok, ağaç yok, kum işte. Yani böyle, tabi Allah'ı denemek doğru değildir yani imtihan eder gibi Allah'ı imtihan ederdi bir şey yapan, doğru değildir. Şeriatın emri, kayyut ve tevekkeldir. Yani deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Yani tedbirini al, ondan sonra tevekkül et. Tedbirin etmediği yerler vardır, tedbir senin vazifendir, fiili duandır. Sen tedbirini alacaksa, tevekkülünü de yine yapabilirsin. وَبِهِ كَالَ شَفِيْكُنْ yine Hadem-i Esra'm yoluyla gelen rivayete göre Şafi'l-i Hazretleri buyurmuş ki تُورَكُلْ تَقْوَى رَجُلُ فِي eşya اَشْيَعُ فِي اَخْذِهِ ve وَكَلَامِ Kişinin, adamın, er kişinin, mert kişinin takvası 3 şeyle belli olur. Adam takva ezdi mi, akvası mı, kavim mi? Haram Müslüman mı? Çürük Müslüman mı? Allah'tan korkan mı? Korkmayan mı? Üç şeyinde anlaşılır. Fî aksihi ve men'ihi ve keramihi. Almasından, vermemesinden ve konuşmasından anlaşılır. Alırken helal alma gayret ediyor da efendim almıyorsa, alışında bir kontrol mekanizması çalıştırıyorsa bu haramdır, istemem. Çok para ya, itebilir mi? Aptal mısın sen? Çekil başından, sen şeytan mısın? Yani haram şeyi istemem. İtebiliyorsa, helali alabiliyorsa, işte takva ediyor. Bu adam, Allah'tan korkan bir insan. Alışından anlaşılır ve men verme vermeyişinde. Verme edişinden anlaşılır. Efendim, yani haram olan şeyi yapmamakta, efendim, haram olan yollar gitmemekte Efendim ve başkalarını ve kendisini, nefsini engellemekte. Ey nefsin oraya gitme, o işi yapma, yapamazsın bunu, yapmamalısın bunu diyebiliyorsa, tutabiliyorsa yani kendisini veya başını, oğlunu, kızını, karısını öyle yapamasın diyebiliyorsa, orçunun ve kelami sözünden ben. Yalan söylemiyor, doğruyu doğruyu konuşuyor, hakikati ifade ediyor, yalancı şahitlik yapmıyor, hakkı söylemekten çekinmiyor, Efendim, zarim sultanın karşısında bile doğruyup çakır çakır söyle konuşmasından anlaşılır, takva edildi. Demek ki alışından, engel değişinden, konuşmasından anlaşılır, üç şeyden anlaşılır, insan takva ediyor. Ben takva ehli bir kimseyim, ama sen haramı alıyorsun, bebe-i hamuduyla takva ahli diyorsun. Gidinmeyecek gidiyorsun gidiyorsun, başkalarına rütade ediyorsun yanında. Bak Peygamber Efendimiz'in sünnetinin bir çeşitliği nedir? Takviyevî sünnettir. Ne demek? Yanında bir şey yapıldığı zaman engellememişse Peygamber Efendimiz o, o iş caiz demektir. Çünkü Resulullah kötü bir şey olsaydı engeller. Demek ki engelleme görevi de olacak. Çocuğa de Sahip olacak, gürüst olmayacak, soğuk sözü olacak. Eğri, eğri sözü olmayacak, Hakkı söyleyecek. Alevinde bile olsa, kendisinin anasın babasının menfaatinin alevinde bile olsa Zarın olsa karşıladıysa, o da hakikati söyleyecek. Ve sonuncu cümle ve biz zaten şakikani yine aynı hadime esam kanalıyla rivayet. Şakikin şöyle, şakikin dedi Hazretlerinin şöyle dediğini işittim ve su ile bir enişe in yarıl ve gelu ennehu acab al kille nereden anlaşılır ki insanın <gülüyor> fakirliği tam sahip olmuş, yakalamış, tam fakirlik erbabı olmuş olduğu, nereden anlaşılır <gülüyor> diye sorulduğu zaman, Kâle buyurdu ki, Şefik-i Bediye Hazretleri bir bi'enne külle şeyin ye'huzû yine dünya ye'huzû fiyâlin ye'hâzû ünlem ye'huzû en ye'hsan demiş ki Şuradan anlaşılır ki bir insanın fakirlik mertebesine eriştiği onu anlatacağım. Ne demek fakirlik mertebesi? Ne biçim şey söylüyor hocam? Ne biçim şey söylediğimi anlatacağım mı bir insan bir şeyi dünyalıktan bir şeyi alıyorsa yani bunu aldığım halde almadığı zaman günah işleyeceğinden korkuyorsa ondan alıyorsa o zaman e, fakirliği <gülüyor> O mübarekler'i yakalamış, onu elde etmişler. Şimdi bu mübareklerin hayat felsefeleri bizimki gibi değil, bizimki <gülüyor> gibi değil. Biz bir evimiz olsa, bir arabamız olsa, bir işimiz olsa, paramız olsa, pulumuz olsa, yazdığımız olsa, kışlığımız olsa, vesaire, vesaire olsa da olsa diye düşünmüyoruz. Bunlar da Peygamber Efendimiz el-Pakru-Pakri buyurdu diye hakirlik benim medavi iftarımdır duyurdu diye, miskinlerle düşük tatlı diye, dünyalığa meyletmedi diye ve bir insanın dinindeki, imanındaki samimiyet yokluk zamanında belli olduğundan fakirliği bir makam olarak görmüşlerdi, yüksek bir mertebe olarak görmüşlerdir. Kolay kolay konulamıyor, insan zenginlikle kolay kolay vazgeçemiyor ve o fakir haline, fakirlik haline